107. Bölüm Peygamberimizin amcası yeğeni Ali gittikleri yeri dağıtıyorlar, vurduklarında hayır bırakmıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam, Miktat bin Esved gibileri gerçek kahramanlara yakışır şekilde savaşıyor, adeta savaş meydanına hükmediyorlardı. Saat bin vakas tam istediği gibi azılı, harpten anlayan bir müşriki yere sevmenin sevincini yaşamış bulunuyordu. Ölenlerin çoğu müşriklerdendi. Münafık olmasına rağmen kadınların eğlence konusu olmayı nefsine yediremeyen Kuzman mükemmel bir savaşçı olduğunu gösteriyor, görenlerin parmaklarını ısıracakları bir ciddiyet ve cesaretle kılıcını indiriyordu. Hiç kimse onun gösterdiği bu silahşörlüğü küçümseyemezdi. Artık Kureyş ordusu geldiğine pişman olmuş durumdaydı. Süvari birliğini komuta eden Halid bin Velid, zaferi kazanabilmenin tek çaresi Müslümanları arkadan vurmaktır diye düşünmüş ve emrindeki atlarla dağın ardına dolaşmışlardı. Fakat en geçidine geldiği zaman lüzumlu koruma tedbirinin daha önceden alındığını, 50 kişilik bir okçu grubuyla bu geçidin kapatılmış olduğunu görmüştü. Geri döndü. Fakat oradan fazla uzaklaşmak hiç işine gelmiyordu. Bir başka yoldan zafere ulaşmanın mümkün olmadığını iyice anlamış bulunuyordu. Kureyş ordusu artık dağılmaya başlamıştı. Canının derdine düşenler Mekke yolunu tutmuş gidiyorlardı. Bedir'deki gibi elle tutulur, gözle görülür bir durum vardı ortada. Zafer Medinelilerdeydi. Halid bin Velid 700 kişilik bir kuvvetin, 3000 bin kişiyi önüne katıp kovalamasını bir türlü aklına sığdıramıyordu. Üstelik bu 3000 bin kişi müdafaa için değil, intikam almak için gelmiş buralara. Kaçanları kin ve nefret dolu bakışlarla seyrediyor fakat yine de bulunduğu yeri terk etmiyor, harp meydanına girmiyordu. Aynay'ın geçidini tutmakla görevli bulunanlar yerlerinde duramaz hale gelmişlerdi. Çünkü artık savaş bitmiş sayılırdı. Arkadaşları kaçanların geride bıraktıklarını ganimetleri toplamakla meşguldüler. Birden gönülleri saran bir teklif yapılıverdi. ''Yürüyün ganimet toplamaya.'' ''Daha ne duruyorsunuz savaş bitmiştir.'' Başlarında bulunan Abdullah derhal itiraz etti. ''Resulullah Efendimiz emir gönderinceye kadar burada kalacaksınız.'' ''Emrin gelmesine lüzum yok. Savaş bitti. Bak düşman kaçıyor. Ama görüyorsunuz ki ganimet toplanıyor. Ganimet de bizim hakkımızdır. Resulullah Efendimizin emrini çiğniyorsunuz. Hayır onun emrini çiğnemiyoruz. Onun maksadı savaş bitinceye kadar burayı beklememizdi. Biz de bekledik.'' Konuşma böyle sürüp gidemezdi. Ortada toplanacak ganimet kalmayacaktı. Hemen tepeden inmeye başladılar hiç muharebeye katılmadan bir sürü ganimet elde etmeni sevinci doldurmuştu içlerini. Göğüsleri, muharebeye katılan arkadaşları hakkında bitip tükenmek bilmeyen takdir ve şükran hisleriyle doluydu. Bu kadar kısa zaman içinde kendilerinden dört misli fazla olan hazırlıklı bir orduyu perişan edivermişlerdi. Abdullah bin Cübeyr, yanında kalan birkaç arkadaşıyla görevini devam ettirme azmindeydi. Fakat bulunduğu yer savaş alanının can damarıydı. Böyle önemli bir yerde ise 3-5 kişinin yapabileceği fazla bir şey olamazdı. Girenler savaş alanına henüz varmışlardı ki geçidi bekleyenlerden birinin acı yüklü feryadı kulakları kavurur gibi yaktı. Eyvah, yandık. Ona bakanlar bir de onun baktığı tarafa döndüler. Kanlarının donduğunu, kendilerini hayata bağlayan tellerinin kopu verdiğini hissettiler. Halid bin Velid emrindeki süvarilerle birlikte dolu dizgin üzerlerine geliyordu. Sonu mutlaka mağlubiyet olan bir çatışma olacak ve birkaç dakika sonra cesetleri yerlere serilecekti. Fakat mesele ölmekle bitmiyordu. Müslüman ordusunun da hali perişan olacak, kazanılmış olan zafer mağlubiyete çevrilecekti. Ölüm mukadderdi. Ama Abdullah için önemli olan Resulullah Efendimizin ısrarla benden emir gelinceye kadar buradan ayrılmayın diye yaptığı sıkı sıkı tenbih karşısında duyduğu utançtı. Yarın bunun hesabı kolay verilir miydi? Atlılar son süratle gelmekteydi. Bunların hesabının yapılacağı kadar bir zaman yoktu. Ve hemen yanındakileri döndü. ''Durmayın ok serpin.'' Emrini verdi. Oklar gerildi ve savruldu. Bir daha, bir daha ok yağdı gelenlere. Ama bu kadarcıkla onları geri çevirmek yahut durdurmak mümkün değildi. Son çare olarak kılıçlar çekildi, kahramanlara yakışır şekilde dövüşüldü. Fakat bu kadarcık insan... 3-5 misli bir kalabalığın hakkından gelemezdi. Bütün bunlara ilave olarak süvarilerin başında bulunan Harit bin Velid mükemmel bir silahçı ördü. Tek başına bile orada savaşanları dağıtması pekala mümkündü. Abdullah bin Cübeyr, Ebu Cehil'in oğlu İkrime tarafından indirilen bir kılıç darbesiyle can verirken, arkadaşları ümitsizce kılıç sallamaktaydı. Aradan birkaç dakika geçti. Aynayın geçidinde kılıç çakırtıları kesildi. Atlar dolu dizgin yukarıdan aşağı inerken, onlara ''Nereye gidiyorsunuz?'' diyecek kimse bulunmadı. Geride atların basıp geçtiği cansız cesetler, akan kanlar, delik deşik edilmiş vücutlar kalmıştı. Müzik Abdullah bin Cübeyr'in karnı, boğazından göbeğine kadar yarılmış ve bütün organları dışarı fırlamıştı. Geçidi bırakıp savaş meydanına inenler, akıllarınca bir iş yaptıkları düşüncesi için de ganimet toplarken arkadan gelen gür bir sesle irkildiler. ''Ey Kureyş! Kaçmayın! Geri dönün!'' Ardı ardına yapılan bu haykırış, kaçanların da Müslümanların da başlarını geri çevirdi. Çevrilen başlarla birlikte harp sahasının durumu da değişiverdi. Hiç beklenilmeyen bir anda Halit bin Veli'nin arkadan bastırmış olması herkesi şaşırtmış, ne yapacağını bilemez etmişti. Tepeden hızla inen, inerken, var gücüyle haykıran bir sürü atlının sesi, kaçmaktan başka çaresi kalmayan müşrikleri durdurmaya ve tekrar hücuma kaldırmaya yetmişti. Bütün güç ve cesaretlerini topladılar, ve saldırdılar. Şimdi Müslümanlar iki kıskaç arasına alınmış gibiydi. Hangi tarafa karşı kendilerini koruyacaklarını bilemez olmuşlardı. Bu arada Müslümanlara ''Birer birer değil, davar sürüleri gibi toplanın ve önüme öyle gelin, hepinizi kesip biçeceğim.'' diye haykıran ve rastladığını vurup yıkan biri, bu defa karşısında kırmızı sarıklı bir yiğit buluverdi. Karşılıklı ve şiddetle hücumlar yapıldı. Sonunda kırmızı sarıklı adamın indirdiği şiddetli bir kılıç darbesi adamı omzundan göğsüne kadar ikiye yardı. Uhud dağlarının yamaçlarında akisler yapan korkunç bir böğürüş duyuldu. Ve kendine pek güvenen savaşçı iki dakika sonra son nefesini vermek üzere kumların üzerine serildi. Son defa vurarak hasmını yere seren yiğidi vururken... Ebu Düzcane, Resulullah'ın kılıcını işte böyle indirir, diye haykırdığı duyuldu. Hazreti Hamza savaş başlayalı, sekiz kişinin hayat defterini türmüş bulunuyordu. Kiminle karşılaşırsa onun hakkından geliyor... ...ve onu yere seriyordu. Ama savaş başlayalı beri... ...yağ tulumunu andıran siyah bir kölenin... ...kendisini bir gölge gibi takip etmekte olduğundan habersizdi. Köle olan bitenle hiç ilgilenmiyordu. Savaşı kimin kazanacağı... ...kimin kaybedeceği... ...onun umurunda değildi. Bundan dolayıdır ki... ...iki taraf birbirini yiyip bitirirken... ...o bir oyun seyreder gibi... ...bir harp müşahedi gibi dolaşıp durmaktan başka bir şey yapmamış... Sadece savaş meydanında kükremiş aslan gibi sağa sola saldıran, rastladığını kesip biçen bir kahramanı takip etmekle yetinmişti. Bu sırada halk arasında kadın sünnetçisi olarak tanınan Ümmü Enmar'ın oğlu Siba, ''Var mı karşıma çıkacak yiğit?'' diye bağırıp duruyordu. Bu defa Ecel onu Hamza bin Abdülmuttalib'in karşısına çıkartmıştı. ''Beri gel ey kadın sünnetçisinin oğlu.'' Siva kendine böyle seslenilmesinden hoşlanmışa benzemiyordu. Bu sözü söyleyene haddini bildirmek üzere yöneldi. Beklemeden kılıcını çaldı. Fakat karşısında onun kılıcıyla can verecek biri yoktu. Sıra hasmına gelmişti. ''Al bunu da Abdülmuttalib'in oğlu Hamza'dan.'' Böyle haykırarak hücum eden yiğidin kim olduğunu anlayan Siva, daha kılıcın inmesinden önce Ecel rüzgarının esmekte olduğunu anlamış, hayatından ümidini kesmiş bulunuyordu. Asmanın hakkından gelmek bir tarafa, bu karşılaşmadan canını kurtararak ayrılmak bile kendisi için bir başarı sayılabilirdi. Siva'nın daha fazla düşünebilme fırsatı yoktu. Havada kabis çizerken, güneşin ışıklarıyla da parıl parıl parlayan kılıç, yıldırım hızıyla indi. Ve Siba, gelişigüzel meydan okumanın cezasını hayatıyla ödemiş oldu. Onu iki pişmanlık birden yakalamıştı. Biri şu anda hayatının sona ermesiydi. Diğeri ise derhal onun yakasına yapışan ve gerekli cezayı vermek üzere götüren azap meleklerinin verdiği korku... Hamza işini bitirdikten sonra doğruldu. Şöyle bir etrafına bakındı. Elinde harbeyle kendisini gözetlemekte olan siyah bir köle gördü. Ona doğru koştu. Fakat sel sularının açtığı bir çukura ayağının girmesi yere yuvarlanmasına sebep oldu. Doğrulmak üzere davrandı. Ama artık çok geçti. Savaş başlayalı beri kendisini gözetlemekten başka bir şey yapmamış olan vahşi, tam istediği gibi bir hedef bulmuştu. ''Beri gel ey hürriyet!'' diyerek mızrağını fırlattı. Mızrak, havada vızlayarak uçtu ve nişan alınan yere isabet etti. Böğründen girdi ve göbeğinin alt kısmından dışarı çıktı. Hazreti Hamza, İlk anda bir sarsıntı geçirdi. Ayağa kalktı. Sendeliyerek iki üç adım attı. Ve daha sonra olduğu yere yığıldı kaldı. Etraftan onun yeri yıkıldığını gören birkaç kişi koşup geldi. Fakat yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Artık nefes almıyordu Hamza. Mecburen bırakıp tekrar savaş alanına daldılar. Bulunduğu yerde, kayanın ardına çekilerek durumu seyretmekte olan vahşi, kimsenin kalmadığını gördükten sonra yavaş yavaş ilerledi. Önce mızrağını çekip çıkardı. Göğsünden karnına varıncaya kadar yardı. Ciğerini kesip çıkardı ve yürümeye başladı. Artık muradına ermiş bulunuyordu. Vahşi kelimesine yakışacak derecede korkunç bir vahşeti işlemenin verdiği gururla dolmuştu içi. Hiç kimse bu çeşit bir vahşeti böylesine huzur içinde işleyemezdi. Tepesinden saanak halinde yağan lanetin farkında değildi. Resulullah Efendimiz'i hayatı boyunca en çok üzecek onu en çok gözyaşı döktürecek olan bir cinayetin faili olmuştu. Aradan yıllar geçecek. Fakat hiçbir Müslüman onun adını evladına isim olarak seçmeyecek. Hiç kimse içi sızlamadan bu olayı düşünemeyecekti. Allah'a ve Resulüne eziyet verenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiştir ayetiyle vahşi arasında ne gibi bir ilgi bulunacak? Mağfireti hudutsuz fakat azabı da pek şiddetli olan Allah Teala'nın ona ne gibi muamele yapacağı da yine kendi bileceği bir husus. Bilinen taraf şu ki, Resulullah Efendimiz dünya hayatı boyunca bu acı hatırayı unutmamış, önüne Müslüman olduğunu söyleyerek gelen bu adama, ''Yapabilirsen gözüme görünmemeye çalış. Bana amcamı hatırlatıyorsun.'' demekten kendini alamamıştır. Savaş rüzgarı yön değiştirip de Müslümanlar ezilmeye başlayalı beri neşesi yerine gelen Hint etrafındaki kadınlarla çalıp söylerken birden irkildi. Canavar gibi bir köle gördü karşısında. Onu pek çok defa görmüş. Fakat bu derece korkunç haliyle rastlamamıştı. Üzeri tamamen kana bulanmıştı. Bir elinde kanlı bir mızrak, diğer elinde bir ciğer tutmaktaydı. Köle geldi. Hindin karşısında durdu. Elindeki ciğeri onun yüzü hizasına kadar kaldırdı, uzattı ve ''İşte benden isteyip durduğun armağan ey Hint'' dedi. Kimin ciğeri bu ey vahşi? Hamza bin Abdülmüttalib'in. Hint bu sözü duyduğu zaman deliye dönmüştü. Sağa sola koşmaya, dans etmeye, intikamımı aldım, intikamımı aldım'' diye bağırmaya başladı. Sarıldı, ciğeri vahşinin elinden aldı. Yüksekçe bir kayanın üzerine tırmandı. Bir eliyle havaya kaldırdığı ciğeri gösteriyor ve bütün gücüyle bağırıyordu. ''İntikamımı aldım.'' İşte Hamza'nın ciğeri. Aldım intikamımı. Çok teşekkürler sana vahşi. Yaşadığım müddetçe hatta mezarımda kemiklerim çürüyünceye kadar sana minnettar kalacağım. Çok teşekkür. Çok teşekkür sana vahşi. Bir kadından çok gözleri dönmüş bir sırtlana benzeyen Hint elinde tuttuğu ciğeri ağzına götürdü. Olanca hıncıyla ısırdı. Kopardığı parçayı çiğnedi çiğnedi. Yutamayacağını anlamıştı. Bir insanın duyabileceği kin ve nefretin en son derecesinden gelen bir hınçla tükürdü. Kayalıklardan indi. Hala beklemekte olan vahşinin yanına vardı. Üzerinde bulunan her şeyi verdi. Mekke vardığımız zaman ''Seni ayrıca memnun edeceğim. Şimdi beni Hamza'nın yanına götür.'' dedi. Savaş alanında beraberce yürüdüler. Artık savaş rüzgarı yönünü iyice değiştirmiş bulunuyordu. Biraz önce dağılıp Mekke yolunu tutan ordu, şimdi savaş alanına hakim durumdaydı. Gittikçe ağırlığını hissettirmekteydi. Bu sebeple Hint rahatça yürüme imkanını buluyordu. Hamza perişan vaziyette yatıyordu. Hint, kin ve intikam hırsının verdiği gülümsemeyle onu bir zaman seyretti. Oğlu Hanzala, babası Utbe, kardeşi Velid ve amcası Şeybe el ele tutuşmuş, ta karşısına gelmiş gibi oldu. Yiğit Hamza, savaşlarda ecel rüzgarı gibi esen, yanına yaklaşılamayan, önünde durulamayan Hamza, şimdi ayaklarının dibinde yatıyordu. Korkunç şekilde yarılan karnından, iç organları dışarı fırlamış, oluk gibi karnından kan akmıştı. Bunlar az. Çok az ey Hamza, seni didik didik parçalasam içimdeki ateş yine sönmeyecektir diye haykırdı. Bunları dinleyen Vahşi, bir kadının kudurmuş bir kaplan sesi çıkartabileceğine işte o zaman kanaat getirmişti. Ver bıçağını bana. Pek amirane bir sesti bu. Vahşi onun neler yapacağını düşünmeden çıkardı bıçağı ve uzattı. Hint, yerde yatan cesedin yanına çömeldi. Burnunu ve kulaklarını kesip aldı. Daha sonra iki adım ilerledi ve edep yerine çaldı bıçağı. Böylece Hamza'nın vücudundan dört parça kesmiş oluyordu. Arkadaşlarının yanına döndüğünde elindeki parçaları gösteriyor, ''Babamın intikamını aldım.'' diye çılgınca bağırıyordu. Kendisini merakla izleyen kadınların gözleri önünde oturdu, o parçaları bıçakla daha küçük parçalara ayırmaya başladı ve iplik istedi, onları birer birer dizdi. Böylece boynuna bir gerdanlık, kollarına iki bilezik ve ayaklarına iki halhal takınmış oluyordu. Kadınlar, Hind'in bu kıyafetini beğenmişler, onlar da ellerine geçirdikleri bıçaklarla savaş meydanına dalmışlardı. Buldukları şehitlerin burunlarını, kulaklarını, edep yerlerini kesecek ve kendileri için gerdanlık, bilezik ve halhal yapacaklardı. Saad bin Ebi Vakkas'la dağın tenha bir yerinde samimi bir dua yapan Abdullah bin Cahş, o günü akşama erdiremeden Rabbinin huzuruna varacağını, şehadet şerbetini içeceğini kuvvetle ümit ediyordu. Ara sıra burnuna nefis bir koku geliyor, cennet kokusunu koklamışçasına bir huzur duyuyordu. Sağa saldırıyor, sola koşuyor, ölmeden evvel bir tane müşriki olsun öldürebilme gayretiyle dolaşıyordu. Bu sırada, Yerde yatan bir cesedi görünce irkildi. Karnı yarılmış, burnu kulağı kesilmiş, erişan edilmişti. Dayısı Hamza'dan başkası değildi bu. Gözleri kan şanağına döndü. Ölmeden evvel onun intikamını alabilmeyi pek arzu ederdi. Bu sırada Ebul Hakem bin Ahnes'in kendisine doğru geldiğini fark etti. Elinde kılıçla onu karşıladı. Yapılan başa baş muharebe Ebul Hakem'in galibiyetiyle sonuçlandı. Abdullah bin Cahş, aldığı yaralarla yere serildi. İş burada bitmedi. Onu böyle yarı bırakıp gitmeye gönlünü razı edemeyen Ebul Hakem, elindeki kılıcı bir daha, bir daha çaldı. Bundan sonra kılıç defalarca kalktı ve indi. Elin inişinde ayrı bir yara açıldı. Abdullah'ın vücudu ayrı bir yarayla sarsıldı. Aldığı darbelerle ölüme adım adım yaklaşan Abdullah, Vücuduna indirilen kılıcın sayısını bilmiyor. Sadece hafif hafif kıvranmakla karşılık verebiliyordu. Ebul Hakem, kıyma gibi doğrayıncaya kadar kılıç çaldığı hasmının son nefesini verdiğini gördükten sonra kendisine yeni bir hasım bulmak üzere uzaklaştı. Biraz sonra Kureyş kadınları gelecek ve Abdullah'ın sabahleyin yaptığı duanın geri kalan kısmını icra etmek üzere onun burnunu kulaklarını keseceklerdi. Aydınlığa Doğru programımızın 107. bölümünü dinlediniz.